Perişan FM Perişan FM. DK Radyo'da Türk Radyo'da. Perişan Efem. Perişan Efem Ramazan özel programını iftiharla sunar. Perişan, Perişan Efem radyo'da Türk sineması Ramazan özel. Geçen bölümün özeti Geçtiğimiz bölüm telatü yani ben zindandaki mahkumlara muhseki dersi veriyorken Yoğun istek üzerine çok sevilen bir şarkımı icra-i meşgelemiş o ruhsuz bedbaht havayı biraz olsun kasvetten kurtarmış Zindanın havası dumansız hava sahası olmuştur <gülüyor> Bu arada oruçlu olan Talat ve diğer mahkumlar sabırsızlıkla iftar için ezan okunmasını beklemektedir Nihayeti beklenen o an gelir ve ezan okunur ancak, ancak okunan ezan tacinin iğrenç bir oyunudur ve bu iğrenç oyun az sonra ortaya çıkacaktır Evet arkadaşlar hadi hadi ezan okundu orucumuzu açabiliriz. Allah kabul etsin. Değerli arkadaşlar Allah oruçlarınızı takdir ilahide kabul eylesin. Suyu uzatır mısınız? Uzatayım. Su. <gülüyor> Esniri yaptım kendimce iftar öncesi şey olsun <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun teyze efendi. Tacici sen? Sen ha? Ne işin var burada? Ne işin? Ne işin? Ne işin? Ne demek lan ne işin var? Burası benim işim Esas senin ne işin var? Ha doğru ya! Sen mahkumdun değil mi lan? <gülüyor> ne istiyorsun benden ha? Ne istiyorsun bizden? Çabuk söyle çabuk çabuk çabuk! Diyeceğim şu. Az önce orucunuzu açtınız ya. Evet açtık. Maalesef yanlış açtınız. O yüzden ceza aldınız. 61 bir oruç tutacaksınız oğlum. Yanlış mı açtık? Niye? Neden? Ne yanlış ya? Niye olacak? Ezanı on beş dakika erken okuttum da ondan. <gülüyor> demek Demek sonunda bunu da yaptın ha. Çirkefliğine her şeyi alet eden sen sonunda çirkefliğine dini de alet ettin ha. Senden nefret ediyorum Taci. Nefret ediyorum. Nefret, nefret, nefret. <gülüyor> nefret demişken sana çok sevdiğim bir sözü söyleyeceğim Taner Efendi. Unutma ki nefret edenler nefret edilenlerden asla. ...asla nefret etmezler. Uydurma lan, böyle bir söz yok. <gülüyor> ne demek la yok, kıskanıyorsun değil mi? E evet evet, kıskanıyorsun. Benim gibi güzel sözler söyleyemiyorsun diye... ...kıskanıyorsun benim sözlerimi. Evet kıskanıyorsun. Bana bak tacı Bir gün gelecek, bir gün gelecek, bir gün gelecek... ...bir gün gelecek, bir gün gelecek, bir, <gülüyor> Aman, gelecek, bir gün gelecek... Aman Zalad Efendi olun, sinirlenmeyin. Allah ne oldu la bir buna yine gelecek. takıldı bu geri ...son zamanlarda Sen... sinirlenince böyle oluyor paşa zaten. Desene kafayı sıyırdı ha. <gülüyor> ya benden söylemesi ama bir doktora görünmesi şart bence. Yoksa iyice delenecek ha. Hayır. Hayır ben deli değilim. Değilim. Değilim. Değilim. <gülüyor> Nihayet hedeflerime ulaştım ve tane doğuzumu delettim. Omuzda girip paşa babacığıma vermeliyim. Sanırım nalaende çok söyleyecek bir şey. Hadi hayırlı iftarlar. <gülüyor> Telat'ın son derece zeki bir planıdır Ve Taci'den kurtulmak için düzenlediği bir oyundur Taci böylece Telat'ın deli olduğunu zannedecek Ve Zindan da onu rahat bırakacak Böylece Telat Zindan'dan kolaylıkla kaçabilecektir Taci'nin sırf kıllık olsun diye ezanı iftardan önce kutması, Telat'ı ve dahi diğerlerini zora soksa da Yanlışlıkla açılan orucun cezası olmadığından Rahat bir nefes alırlar Bu arada Taci ise zındandan ayrılarak Koşa koşa konağa gelir Ve konak ahalisine Telat'ın delirdiğini söyler ancak herkes farklı anlar. Ne? Talat delirdi mi? Ne? Pelat belirdi mi? Ne? Talat geğirdi mi? Aman Allah'ım ne? Talat gerildi mi? Yahu ne geğirmesi, ne belirmesi, ne gerirmesi? Delirdi adam. Kafayı yedi, kafayı yedi. Ne? Oruçlu oruçlu kafayı mı yedi? Vay zındık kafir. Orucunu nasıl bozar ha? La paşa baba ama uyduruyon ya, Yani Talat tımarhanelik oldu. Hey heyleri geldi keçileri kaçırdı. Ha, o zaman tamam. Gönderin nöbetçileri keçileri getirsin. Nöbetçiler çabuk yakalayın şu keçileri. Arkadaşlar ben Talat kafayı yedi diyorum. Meğer kafayı yiyen bizimkiler. <gülüyor> evet anlaşılan oruç konak ailesinin başına vurmuştur. Ve kimsenin Talat'ın deliliyle haşrüneş olacak dermanı zamanı vaktiyesi kalmamıştır. Bu arada Taci yüzünden yanlış oruç açan Talat arasından okunan gerçek ezanla oruçlarını tekrar açmak üzeredir. İşte gerçek vakit ezanı okundu Talat efendi. Emin misiniz arkadaşlar? Bu, bu Taci'nin bir başka oyun olmasın? Eminiz Talat efendi, okunan ezan Zaman Yoru TV'nin iftara doğru programında okundu. <gülüyor> tamam o zaman, oruçlarımızı açabiliriz arkadaşlar. Bugün, bugün iftarda ne var? Su ve peksimet. Demek, demek yine peksimet ha. Tamam o zaman sen taksimet. Tamam <gülüyor> Talat'a <gülüyor> ben de. Evet. Millet dışarılarda beş yıldız otellerin açık iftar menüleriyle oruç açarken Talat ise da bir dilim peksimet ve bir bardak suyla orucunu açmıştır. Peki zindandaki iftar menüsü değişecek mi? Talat Zundandan kaçabilecek mi? Taci'nin delirdiğini düşündüğü Talat hakkındaki inanılmaz planı ne? E, pardon planı ne? Yani oruç, oruç kayık yapınca insan bazen ne dediğini bilemiyor tabi. Hepsi gelecek bölümde. Türkiye tekrar tek arka sömürgün komedi programı Perişan efem şu kadar Perişan efem her gün çift saatlerde iftar ve son vaktinde dünya radyoda yazar Ben Pekin oynayanlar Ben Pekin, Serpil Pekin, Serkan Üstürk, Savaş Bayındır, Teknik Yapım, Ben Ömer Pekin <gülüyor> Dinleyin dinleyin ki lan Perişan efem Perişan efem Türkiye radyoları Radyolar, Radyolar. Perişan efem